Garip Bir Kız Yazan Vladimir Korolenko Çeviren Mehmet Özgül Arabacı menzil durağa yakın mı? Daha epey yolumuz var bey. Fırtınadan önce varır mıyız bilmem. Karları nasıl savuruyor görmüyor musun? Git gide bastırıyor Poyraz. Fırtınadan önce hana varamayacağımız ortadaydı. Akşama doğru iyi bir Ayaz çıkacaktı. Karlar kızağın kirişleri altında gıcırtıyor, koyu çam ormanında hoyrazın uğultusundan durulmuyordu. Akşamın erkenden çöken alacak karanlığında ağaçların dalları dar orman yoluna doğru usanarak bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Soğuk bir yana çok da rahatsızdı arabanın içi. Daracık yere dört kişi sıkışmıştık. İki muhafızımızın kılıçlarının tabancalarının böğrüme batması da caba. Kızan çıngırakları, inleyen boyraza uygun, sonu gelmez, tek düze bir ezgi tutturmuştu. Bereket versin, uğultulu ormanın açıklık bir yerinde menzil durağının tek başına yanıp duran ışığı gözüküyor, neden sonra? Muhafızlığımı yapan iki jandarma, kuşandıkları bir sürü silahı şakırdatarak, basık tavanlı, loş, isli... Sıcacık odada üstlerindeki karı silkeliyorlar. Oda hiç de iç açıcı bir yer değil. İster istemez irkiliyorum. Burayı çalıştıran yaşlı bir kadın, isli kandilin ışığını açıyor. Yiyecek bir şeyin var mı diye soruyoruz. Kalmadı, kuzum bir şey yiyeceğimiz kalmadı. E balığınız bulunur herhalde, şu yakından ırmak akıyor diyoruz. Vardı ya, kör olası susamuru hepsini çekip götürmüş. Patatesiniz de mi yok? Patates kaldı mı? Dondu hepsi yavrum. Ne yapılır bu durumda? Bereket versin, kadıncağızın semaveri varmış, bolca çay kaynattı. Bir kova dolusu soğan getirdi, tıka basa soğan ekmek yedik, çayı içip ısındık. Dışarıda Bora kol geziyor, pencere camlarına küçük küçük tanecikleri fırlatıyor, kandilin alevini üfleyerek söndürecekmiş gibi titretiyordu. ''Bu gece gidemezsiniz, yatın burada.'' dedi kadın. Muhafızlardan biri hepimizin kararını kadına bildirdi. Yatmayıp da ne yapacağız? Yatalım. Beyim yolumuzu bekleyen birileri yok ya nasıl olsa. Geçtiğimiz yerleri gördünüz. İlerisi daha da berbattır. İnanın bana. Odada ses daha kesildi. Bizimle aynı odada kalan yaşlı kadın bile ip büktüğü kirmenini toplayıp kaldırdı. Kandilin ışığını kısıp yattı. Her yer karan dağı, Sessizliğe gömüldü. İkide bir de pencerelere yüklenen fırtınanın uğultusundan başka hiçbir şey işitilmez oldu. Gözüme uyku girmiyordu. Bora'nın ulumasıyla ayaklanmışçasına birbiri peşinden düşünceler kaynaşıyordu kafamın içinde. Bir ara muhafızlardan kıdemlisi, ''Görüyorum sizi de uyku tutmuyor bey.'' dedi. Adam çok cana yakındı, görmüş geçirmiş, okumuş bir hali vardı. Ne yapacağını biliyor, her yere koşuyor, o nedenle fazla titizlenmiyor, sinirlilik göstermiyordu. Yol boyunca bir kez olsun sıkmamıştı beni. Aşırı kuralcılığa kaçmamıştı. Adama karşı duyduğum yakınlıktan dolayı, evet uyuyamıyorum diye karşılık verdim. Bir süre ikimiz de sustuk. Onun da gözüne uyku girmediğini, kafasında binbir düşünce dolaştığını biliyordum. Oysa yardımcısı olan sağlıklı, genç, Yorgun bir adamın deliksiz uykusuna dalalığı çok olmuştu. Uyurken ara sıra ağzından anlaşılmaz homurtular çıkıyordu. Uzatmalı çavuşun göğüsten gelen düzgün sesi yeniden duyuldu. Size şaşıyorum beyim. Gençsiniz, soylusunuz. Belli ki okumuşsunuz da. Böyle bir yola neden girdiğinizi anlamıyorum. Bu size göre bir yaşam değil. Neymiş o yol? Ne demek istediğimi anlamadınız mı yoksa? Aslında çocukluğunuzdan beri ne böylesi bir hayat sürmüşsünüz ne de buna alışabilirsiniz. Siz nereden bileceksiniz? İnsan zamanla her şeye alışır. Zevk alıyor musunuz? Mutlu musunuz yani? Siz mutlu musunuz? Bir sessizlik çöküyor. Gavrilov, bundan böyle ona bu adı verelim, belli ki düşüncelere dalmış. Hayır beyim, benimki gibi bir görevde mutluluk duyulabilir mi? Zaman olur şu dünyadan başımı alıp gidesim gelir. Yüreğime bir hançer saplanır sanki, dayanılmaz bir acı duyarım. Görevinizin ağırlığından mı? Zorluğu olacak elbet, tutuklu götürüyoruz, oradan oraya keyfimizden gezmiyoruz. Hiç açık vermeye gelmez bu görevde. Amirler göz açtırmazlar insana, fakat benimkisi o değil. Ne ya? Anlatması kolay mı sanıyorsunuz? Yine sessizlik. Aslında görevin zorluğu ne ki? İşine dikkat edersen hiçbir aksaklık çıkmaz. Ayrıca benim hizmet süremde dolmak üzere. Karakol komutanı, ''Gavrilov emekliliğini isteyip de ne yapacaksın? Kal işinin başında, iyi aylık alıyorsun.'' deyip duruyor. Kalacak mısınız? Hayır, gerçi köy yaşantısını da sevmiyorum. Tarlasından, tapanından bıktım. Yemesi içmesi de öyle. Bilmez değilsiniz ya orada insanların davranışı kabadır. Gene de gideceğim köyüme. Nedir canınızı sıkan öyleyse? Adam bir an sustu. Eğer başınızı ağrıtmazsam size bir olay anlatacağım. Yaşadığım bir olay. Sizi dinliyorum. Anlatın lütfen. 1874 yılında askere alınır alınmaz bir suvari bölüğüne düştüm. Askerliği seviyordum, canla başla çalıştım. Oradaki görevim gösteri yapmak gibi bir şeydi, özel tören bölüğü. Bayramdan bayrama resmi geçitlere katılıyoruz. Okuma yazmam vardı, bu yüzden komutanlar beni el üstünde tutuyorlardı. Ayrıca bölük komutanı binbaşı hemşehrim çıktı. Bir gün beni yanına çağırarak, Gavrilov seni erbaşlığa aday göstereceğim, rütbeni beni alır almaz birlik dışı görevlere gidersin.'' ''Daha önce böyle bir görev yaptın mı?'' dedi. ''Hayır efendim, o nasıl şey bilmiyorum.'' dedim. ''Öyleyse seni birinin yanında yardımcı göndereyim de gör, çok hoşuna gidecek.'' ''Nasıl buyurursanız komutanım, elimden gelen hizmeti yaparım.'' ''Sizin durumunuzda olanları getirip götürme işiymiş bu, daha önce yapmadığım bir görev.'' ''Aslında fazla bir zorluğu da yok. Gözünüzü dört açıp işinize iyi niyetle sarıldınız mı, yüzünüzün hakkı çıkarsınız.'' Aradan bir hafta geçti geçmedi. Posta beni komutanın yanına çağırıyor. Benimle birlikte bir de erbaş. Varıyoruz yanına. Yarın dış göreve gideceksiniz dedi. Çavuş bu senin yardımcın. Daha önce böyle bir göreve çıkmamış. Göreyim sizi gözünüzü dört açın. Morozova adında siyasal suçlu bir kız götüreceksiniz. Emir işte şurada. Yarın paranızı alır almaz yola koyulursunuz. Çavuş'un adı Ivanov. Ben de yanında şu genç jandarma gibi onun yardımcısıyım. Kademli muhafızın görevi, içinde belgelerin bulunduğu çantayı taşımak, harcanan paranın hesabını tutmak filan. Yardımcısı ise adından da belli, tutukluya göz kulak olacak, ayak işlerine koşacak, silahlara, şunlara, bunlara bakacak. Bu çeşitler işler işte. Hepsi iyi has. Ertesi gün komutanın yanından ayrılır ayrılmaz bir de bakıyorum, çavuş Ivanov ne zaman fırsat bulduysa kafayı bir güzel çekmiş. Gerçekten işe yaramaz bir adamdı, ordudan kovdular onu sonra. Komutanların karşısında sanırsınız ki kusursuz bir erbaş. Amirlerine yaranmak için jurnalcilik bile yaptı. Ama onların gözünden biraz ıraklaştı mı hemen punduna getirir, bir halt karıştırır, daha olmadı kafayı çekerdi. Hükümlü kızı teslim alacağımız hapishaneye geldik, elimizdeki emri verdik, dışarıda bekliyoruz. Yanımıza katacakları genç kızı merak ediyorum. Gideceğimiz yer yakın olsa bari ne gezer ta cehennemin dibi. Onu götürdüğümüz yollardan sizinle birlikte daha önce geçtik ancak sizi götürdüğümüz gibi bucak merkezine değil, daha ileriye ilçeye teslim edecekti kızcağızı. Dış görev denen şeyle ilk kez karşılaşıyorum, hem de siyasal suçlu bir kız çıkıyor şansıma. Kızın hazırlanması, öteberisini toplaması bir saat sürdü. Öteberisi de ne ki bir bohçada birkaç parça yiyecek bir de kitaplar. Ailesinin durumu iyi değildi anlaşılan. Kıza pek işe yarar şeyler verememişlerdi. Dışarı çıkınca bir de baktım. gençecik bir kız, sanırsınız çocuk. Sarı saçlar başının arkasında örgü yapılmış, yanakları alal. Al. Daha sonra yol boyunca yüzündeki tüm kan çekildi, sararıp soldu zavallıcık. Onu böyle görünce içim parçalandı. Elbette diyorum, kıza durup dururken ceza vermemişlerdir. Kim bilir hangi siyasal işlere karıştı, ne gibi suçlar işledi. Bir yandan böyle düşünüyorum ya, bir yandan da kıza acıyorum. Dışarı çıkınca paltosunu, lastik ayakkabılarını giydi. Yönerge gereği eşyalarına bakmamız gerekiyor, biz de hepsini tek tek inceledik. Kaç ruble paranız var diye soruyoruz, kızcağızda çıka çıka bir ruble yirmi kapik çıktı. Bizim çavuş yönerge gereği bu parayı alıp sakladı, sonra da arkasından... Üstünüzü iyice arayacağım diye tutturmaz mı? Öfkeden kızın gözleri parladı, yanakları daha bir kızardı. İncecik dudaklarını nasıl ısırdıysa bembeyaz kesildi. Alev saçan gözleriyle bize öyle bir bakış baktı ki, korkudan yanına yaklaşmak şöyle dursun, yüzüne bakmaya çekiniyorum. Ama çavuşun bunu aldırdığı mı var? Adam kör kütük sarhoş. Sizi aramak zorundayım, elimdeki yönerge böyle buyuruyor diyor da başka bir şey demiyor. Kızın üstüne doğru yürüdü. İşte o zaman kız korkunç bir çığlık attı, bu da çavuşun afallayarak gerilemesine yetti. İkimiz birden ne oluyoruz diye kızın yüzüne baka kalmışız. Kanı çekilmiş, kağıt gibi bembeyaz bir yüz vardı karşımızda. Bakışları kararmış, kindi. Ayaklarını yere vurarak öyle şeyler söylüyor ki ben o şaşkınlık içinde ne dediğini anlayamıyorum. Gardiyan telaşlandı, koşup bir bardak su yetiştirdi. İçin bayan kendinize hakim olun. Öfkelenmek size zarar verir diye dil döküyor. Gel gelelim kızım bütün sinirlere ayağa kalkmış. Sizi köpekler, efendilerin uşakları, orman kaçkınları diye ağzına ne gelirse söylüyor, sövüp sayıyor. Aman bu sözler yukarıdakilerin kulağına gitse bize ne derler? Çıldırmış mı bu kız diyorum. Bir yandan da Soyluların dölünü çok şımartmışlar diye düşünüyorum. Artık aramak lafını bir daha ağzımıza alabilir miyiz? Gardiyan kızı içerideki bir odaya götürdü. Az sonra bir kadın gardiyanla birlikte çıkıp yanımıza geldiler. İyice aradık üstünde bir şey yok dediler bizim çavuşa. Ama kızın bakışları bir tuhaf. Açıkça alay ediyor bizlerle öfkesi de geçmemiş. Bizim çavuş öylelerine pabuç bırakır mı? Arayacağım da arayacağım. Elimde yönerge var diye tutturdu yeniden diyen onun direnmesini sarhoşuna vererek daha fazla üstlenemedi, bizi oradan arabaya bindirip yolcu etti. Araba kentin içinden geçerken baktım, kız gözlerini pencereye dikmiş, sanki sokaklardan birilerini görmeye çalışıyor. Çavuş Ivanov hemen atıldı, pencerenin perdesini çekiverdi. Bunun üzerine kız da bir köşeye büzüldü. Suratını asarak bir daha yüzümüze bakmadı. Ben dayanamadım. Sanki kendim bakmak istiyormuşum gibi perdenin bir ucunu araladım. Kız gene de hiç istifini bozmadı. Oturduğu yerde dudaklarını kemirerek somurtmasını sürdürdü. İstasyondan trene binerek yola çıktık. Aylardan Eylül ayı, güz mevsiminin açık bir günü. Dışarıda güneş pırıl pırıl, serin bir esinti vuruyor pencereden içeri. Vagonun penceresini kızın kendisi açmıştı. Başını dışarı uzatmış, yerinde öyle oturuyor. Yönergiye göre hükümlü götürülürken pencerenin açık bırakılması yasak, siz de bilirsiniz. Ivanov trene biner binmez sıraya devrilmiş, horluyor. Ben de bir şey demiyorum kıza. Bir ara tüm cesaretimi topladım. Bayan, pencereyi kapatır mısınız? dedim. Beriki sanki kendisine denmemiş gibi kılını bile kıpırdatmadı. Ben daha bir yaklaşarak... Üşüteceksiniz, çok soğuk esiyor dedim. Bana dönerek öyle bir bakış baktı ki yerimde dona kaldım. Beni rahat bırakır mısınız? Böyle dedikten sonra yine başını uzattı, dışarı bakmaya başladı. Üst üste müstehsizdum. Bu arada o da tehlikeyi anlamış olacak ki pencereyi kapattı, geriye çekildi. Paltosuna sarındı, üşüdüğü belliydi. ''Niye öyle yapıyorsunuz? Bu rüzgar insanı çarpar. Hasta olursunuz.'' diyorum ben bir yandan. Fakat aradan çok geçmedi. Kız yeniden pencereyi açıp dışarı sarkarak kendini esintiye verdi. Bunca kapalı kaldıktan sonra dışarıyı seyretmeye doyamıyor olmalı diye geçiriyorum içimden. Yüzüne öyle bir neşe geldi ki, dört bir yana bakıyor, gülümsüyor. Onun orada kendinden geçercesine sevindiğini görmek nasıl hoşuma gitti bilemezsiniz.'' Muhafız bu sözlerden sonra bir süre sustu, dalgın düşünürken yüzünün kızardığı kaçmadı gözümde. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığım için duygulanmış olacağım. Sonra onun gibi birçoklarını götürdüm böyle şeylere alıştım. O gün çocuk yaştaki bir kızı sürgüne götürürken içimden neler geçtiğini anlatamam. Ama beyim, yetkililerden izin alarak onunla evlenmeyi bir ara aklımdan geçirdiğimi söylemeliyim. İçindeki düşünceleri silkip atmasına yardımcı olurum, onu adam ederim diye düşünüyordum. O konuda kendime güvenim sonsuzdu. Şimdi anlıyorum da, çok toymuşum. Saçma sapan düşüncelermiş benimkisi. Daha sonra papaza günah çıkarırken anlattım başımdan geçenleri bana, ''Kız senin aklını başından almış. Tanrı'ya bile inanmayan birine gönül verilir mi?'' dedi. Kosturumaya varınca trenden inip bir araba tutmamız gerekiyordu. Bizim çavuş kör kütük sarhoş yine. Biraz ayılmaya görsün hemen kafayı tütsülemenin bir yolunu buluyor. Cebindeki paranın tümünü içkiye yatırmasından korkuyorum. Arabaya bindiğimizde kütük gibi devrilip horlamaya başladı. Kızın yanında böyle horul horul uyuması garibime gidiyor. Kız farkında zaten bunun. İvanova domuz görmüş gibi bakıyor. Ta dip köşeye çekilmiş bir yerini sürmekten korkuyor sanırsınız. Ben de önde arabacının yanında oturuyorum. Ayaz iliklerine işliyor insanı? Kız bir ara şiddetli bir öksürüğe tutularak başörtüsünü çekti. Ağzına kapadı. Sonra bir de ne göreyim? Kan içinde kalmamış mı başörtüsü? Yüreğime bir bıçak saplandı. Siz ne yapıyorsunuz bayan? Hasta olduğunuzu görmüyor musunuz? Böyle havada uzun yola çıkılır mı? Mevsim güz. Bakın şu soğuğa. Kendinizi tehlikeye atıyorsunuz diyorum. O, kindolu dolu bakışlarını yüzüme dikti, ben korkudan buz kesildim. ''Sizin söylediğinizde laf mı?'' dedi. ''Sanki kendi isteğimle gidiyorum. Beni zorla götüren kendiniz değil misiniz gibi acımaktan geri durmuyorsunuz. Yetkililere başvursaydınız sizi hastaneye yatırırlar, bu havada yola çıkarmazlardı. Bunca zahmete nasıl dayanacaksınız, hiç düşündünüz mü?'' diyorum ben de. Sorumu yanıtlamadı, kendisi sordu. ''Söyler misiniz ne, niye götürüyorsunuz beni?'' Hükümlüleri nereye götürdüğümüzü kendilerine söylememiz yasak, bize sıkı sıkıya tembih etmişler. Benim söylemek istemediğimi görünce kız başını öbür yana çevirdi. Laf olsun diye sordum dedi. Bildiklerinizi kendinize saklayın, beni de rahat bırakın. Bunun üzerine dayanamadım. Gideceğiniz yer şurası, çok uzak dedim. Kaşlarını çattı, dudaklarını sıktı ama ağzını açıp bana tek söz söylemedi. Ben üzgün üzgün başımı salladım. Gördünüz mü bayan? Yakın bir yer değilmiş. Daha çok gençsiniz. Yolda nelerle karşılaşacağımızı bilebilir misiniz? Hem üzülüyor hem de kızıyordum. Kızavız geliyordu oysa. Başını benden yana çevirerek, başını üzülmeyin dedi. Nelerle karşılaşacağımı bildiğim halde yatmadım hastaneye. Kodes'in hastanesinde yatıp da ne olacak? Yine de teşekkür ederim beni düşündüğünüz için. Öleceksem yakınlarımın yanında özgür olurum. Eğer iyileşeceksem yine özgür dolaştığım bir yerde iyileşeyim. Hastaneniz sizin olsun. Bu hastalığa da orada yakalandım. Ne soğuk ne de rüzgar hasta eder beni. Yakınlarımın yanında diye bir söz kullandığı için, sürgüne gittiğiniz yerde akrabalarınız mı var diye sordum. Hayır, orada akrabam da yok, yakınım da. Her ile yabancı bir kent benim için. Ancak benim gibi sürgün arkadaşlar var. Ben şaşkınlığımı gizleyemedim. Tanımadığı kimselere nasıl yakınlarım diyebiliyordu. Yabancı birini bedavadan kim besler ki, kim yanına alır? Fakat somurtup oturduğunu, benim soru sormamdan hoşlanmadığını gördüğüm için sesimi kestim. Burak gitsin de biraz aklını başına toplasın. Yabancı bir yerin ne demek olduğunu acısını tadarak daha iyi öğrenir diye düşünüyordum. O gün akşama doğru havada bulutlar toplandı, dondurucu bir soğuk çıktı, ardından yağmur boşandı. Yol çamur içindeydi zaten, bir de yağmuru yiyince vıcık vıcık bataklığa dönüştü. Atların ayaklarından sıçrayan çamurlar tepeden tırnağı ıslattı üstümü, bu arada kızcağızın payına da bir hayli çamur düştü. Zavallının ne kötü şansı varmış. Havaların en berbadı düşmüştü şansına sürgün yolculuğunda. Sözüm ona arabamız kapalıydı. Üstünü hasırla ben örtmüştüm. Gel gelelim yağmur yağdıkça şarıl şarıl su akıyor. Oturduğu yerde tir tir titriyordu kızcağız. Yüzü sapsarı, gözlerini yummuş. Onun bu durumunu görünce yüreğimi bir korku sardı. Sonunun kötüye varacağı belliydi. Ivanov devrildiği yerde kıpırdamadan yatıyor. Derdi yok ki adamın. Tek başıma ben ne yaparım? Üstelik ilk kez geliyor böyle bir şey başıma. Eraslav'la vardığımızda akşam karanlığı bastırdı, hana iner inmez semaver yaktırdım, Ivanovu dürte dürte uyandırdım. Orası liman kentidir, nehirden vapurlar işler. Ancak bize verilen yönerge gereğince vapurla hükümlü götürmek kesinlikle yasak. Bıraksalar ucuzluğuna bakıp vapurla gideceğiz, ancak tehlikeli bir iş bu. Tehlike bizim görevimiz bakımından, çünkü iskelede polis yolumuzu kesebilir, bırakmaz. Yöre jandarması görüp yukarıya rapor eder.'' ''Bayan, beni arabayla şuradan şuraya götüremezsiniz. İsterseniz öldürün. Vapurdan başkasına binmem.'' diye tutturdu. Bizim çavuş gözünü zor açıyor. Ayılması kolay değil. Kızın sözlerini duyunca tüm cinleri tepesine üşüştü. ''Nasıl? Vapurdan başkasına binmez misin? Senin konuşmaya hakkın var mı? Biz nasıl istersek öyle götürürüz.'' O böyle diklendi ama kızın çavuşu aldırdığı yok bana dönerek. ''Söylediğimi işittiniz. Buradan bir yere kıpırdamam.'' dedi. Çavuşu bir köşeye çektim dedim. ''Öyle böyle.'' ''Vapurla gitmek sizin kesenize daha uygun düşer.'' ''Adamın aklı yattığı yatmasına ya, korkuyu da üzerinden atamıyor.'' ''Buranın komutanı bir albay var, git kendisiyle konuş, izin vermesini iste.'' ''Başım ağrıdığı için ben gidemeyeceğim.'' dedi, albayın yeri yakınlardaymış. ''Peki öyleyse, kızı da yanımıza alalım, birlikte gidelim.'' dedim. Bütün korkum ben gidince çavuşun yeniden sızı vermesi. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını, neler olmaz ki, kız kaçabilir, kendine bir şey yapabilir.'' Alba'ya hep birlikte gittik, bizi görünce ne istiyorsunuz diye sordu. Kız hemen atılarak abuk sabuk şeyler söylemeye başladı. Oysa komutanın suyuna gitse, hastalığını söylese ne güzel olurdu değil mi? Siz de bilirsiniz, amirler yumuşak başlılığı sever. Ayrıca her şeyin bir yolu yordamı vardır. Kız damdan düşercesine, hangi hakla beni arabayla götürürsünüz demez mi? Daha bunun gibi siz siyasetle uğraşanların sevdiği sözler... Onun böyle hötür ötür karşı çıkması üzerine, albay gene de efendiliğini bozmadı. Kızın bütün söylediklerini dinledikten sonra, ''Benim yapacağım bir şey yok, yetkim aşar. Yasa gereği böyledir.'' diyerek kestirip attı. Kız durur mu? Gözleri çakmak çakmak parladı. Sesini iyice yükselterek, ''Demek sizin yasanız böyle?'' diye sordu alaylı bir gülüşle. ''Evet efendim, yasanın dışına çıkamayız.'' dedi albay da. ''Ben bir an kendimi unutmuşum. Sayın komutanım yasa ne derse o yapılır ama bu küçük hanım hasta.'' diyerek araya girdim. Albay yüzüme dik dik baktı bağırdı. ''Sen kim oluyorsun jandarma?'' Sonra kıza döndü. ''Madem hastasınız ne diye hastaneye başvurmadınız? Hemen sizi oraya gönderelim.'' Kız öfkeyle albayın önerisini reddetti. Hızla uzaklaştı onun yanından. Biz de arkasından yürüdük. Hastaneye yatmak istemediğine göre yabancı bir yere gittiğini... ''Yanında beş parası olmadığını söyleseydi bari, yok, onu da söylemez.'' ''Eh, başka yapacak bir şey kalmamıştı. İvanav az sonra üstüme yürüdü. ''Yediğin altı beğendin mi? Senin yüzünden az kaldı, başımız belaya girecekti.'' ''Hancı'ya söyleyip, atları arabaya koşturduk, geceyi orada geçirmeyi göze alamadığımız için, akşam karandığında yola çıkmaya karar verdik. İster istemez kızın yanına vardım. ''Bayan, gidiyoruz, atlar hazır.'' dedim. Zavallıcık sedirin üstüne yeni uzanmış, biraz biraz ısınmaya çalışıyordu. Bizi görünce ayağa fırladı, şöyle karşımıza dikildi, gözleriyle yercesine bakarak, Tanrı ikinizin de belasını versin diye bir küfür savurdu. Ondan sonra söylediklerini ben de anlamadım. Hepimiz gibi Rusça konuşuyordu ama kendi dilinden de kullandığı sözler biz nereden anlayacağız? Ne yalas söyleyeyim, korktum kızdan. Kızın son sözü, şimdi artık istediğinizi yapabilirsiniz, sizinle geliyorum. Canımı çıkarsanız da gam yemem oldu. Semaver hazır bekliyordu. Daha çay içmemiştik. Ivanovla ikimiz bardaklarımızı doldurduk. Bir bardakı onun önüne sürdüm. Yanımızda beyaz ekmek vardı. Bir dilim kesip kıza uzattım. Uyurun yola çıkmadan önce bir şeyler yiyelim. içinizi ısıtır dedim. Kız kalkmıştı. Lastik botlarını giyiyordu. Botları bir yana attı. Bana döndü. O delici bakışıyla beni bir süre süzdükten sonra omuzlarını silkti. Sizin ne biçim bir adam olduğunuzu anlamadım. Aklınızı oynatmışsınız besbelli. Berbat çayınızı içeceğimi de nereden çıkarıyorsunuz demez mi? Onun bu sözlerini öyle içerledim ki yüzümün kızardığını, alev alev yandığını hissettim. Kuru ekmeğimizi yemeye tenezül etmiyor diye. Oysa sonra nelerle karşılaşacaktım? Ön yüzbaşı Rubanoğlu'nun oğlunu da böyle sürgün yerine götürmüştük de bizimle her yediğimizi paylaşmıştı. Eh, bizden tiksindiyse tiksinsin, ne yapalım? Başka bir masada kendi adına ayrı semaver koydurdu, çay için, şeker için iki kat para ödedi. Parası da nek? Bir ruble yirmi kapik. Muhafız, bu sözlerden sonra bir süre sustu. Genç jandarmanın düzgün soluk alışlarının ve pencereye çarpan karların hışırtısının bozduğu bir sessizlik çöktü ortaya. Adam konuşmadığını görünce, Uyumuyorsunuz ya, diye sordu. Hayır, sizi dinliyorum. Bu kız yüzünden ne acılar çektiğimi bir ben bilirim. Böylesine kötü bir hava olamazdı. Yağmur bütün gece yağdı yağdı. Ya o ormanın uğultusu, boranın inlemesi. Gecenin karanlığında göz gözü görmüyor. Kızın yüzünü bile seçemiyorum. Ama inanır mısınız? Gündüzmüş gibi gözlerimin önünden gitmiyor görüntüsü. Öfkeden çakmak çakmak gözleri, yüzü, soğuktan büzülüp oturuşu, kafasının içindeki düşüncelerin etkisinden kurtulamadığı için bakışlarını bir noktadan ayıramayışı, sanki yeniden görüyormuşum gibi karşımda duruyor. Handan ayrılır ayrılmaz, şunu giyin ısınırsınız diye gocuğumu omuzlarına koymuştum ama o sırtından sıyırda attı gocuğu, istemem kendi tulumunuzu bana ne diye veriyorsunuz? Baktım olacak gibi değil. Oracıkta bir yalan kıvırdım. Hayır, bu benim tulumum değildir. Hükümlülerin giymesi için verilmiştir. Bu sözün üzerine gocuğu alıp giydi. Ancak gocuğun bir yerarı dokunmadığını daha sonra gördüm. Sabahleyin bir de baktım, kızım beti benze atmış. Bir menzil durağında mola verdikten sonra yeniden yola koyulduğumuzda, Ivanova dönerek, Siz ileri arabacının yanına oturun, dedi. Çavuş bu sözden rahatsız olmuş gibi bir iki kıpırdandıysa da, Kıza karşı çıkamadı. Gecenin soğuğunu yiyince sarhoşluğu geçmişti herhalde. Kızın yanına ben oturdum. Geceleri hanlarda kalmaksızın üç gün, üç gece yol gittik. Yönergemizde de öyle buyurulur. Yorgunluk olursa karakol bulunan kentlerde dinlenilir, bunun dışında hiçbir yerde gecelenmez der. Geçtiğimiz yol boyunca ne gibi kentlerin bulunduğunu varın siz söyleyin. Ama üçüncü günün sonunda varacağımız yere ulaştık. Kenti uzaktan görünce omzumdan bir dağ kalkmış gibi yeğenileştim. Yolun sonuna doğru kızcağızı kollarımda taşımıştım neredeyse. Nasıl taşımazsın? Arabanın ortasına kendinden geçercesine uzanmış, tekerler çukura düştükçe başı kenara çarpıyor, baktım olacak gibi değil, kaldırıp sağ kolumun üstüne yatırdım. Böyle biraz rahatlamıştır belki. Başlangıçta kabul etmedi, benden uzak durun dokunmayın diye kolumu ittiyse de Sonra sesini çıkarmadı. Kim bilir belki kendinden geçtiği için çıkmadı sesi. Gözleri kapalı, göz kapakları koyu koyuydu. Ama yüzüne bakınca öfkesinin geçtiğini hemen anlardınız. Hatta öyle bir zaman geldi ki, uykusu arasında gülümser gibi oldu, yüzü aydınlandı, bana iyice sokuldu. Düşünde güzel şeyler görüyordu anlaşılan. Kentin yakınına geldiğimiz sırada gözlerini açıp biraz doğruldu. Bu arada hava düzelmiş, güneş çıkmıştı. Kız bu durumu görünce neşelendi. Onu il merkezine bırakıp geri dönecektik, ondan ötesine biz karışmıyorduk. Sürgün yerine kızı kendi adamları götüreceklerdi. Ama o sırada hepsi de görevde olduğu için bu işi bizim yapmamızı istediler. Geldiğimizi görenler karakolun önünü doldurmuşlardı. Sanki ana baba günü genç kızlar, delikanlılar... Belli tümü de sürgün. Sanki kırk yıllık arkadaş gibi getirdiğimiz hükümlü kızın hatrını soruyorlar. Elini sıkıyorlar. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Kendi aralarında topladıkları parayı getirip kıza verdiler. Biri de yünden örülmüş yumuşacık bir şey bağladı başına. Hepsi de bir olup yolcu ettiler bizi. Bizimkinin iyice keyfi gelmişti. Ara sıra öksürmese ne güzeldi. Bize de kızıp söylenmiyordu artık. İlçe merkezine varınca onu yetkililere teslim ettik. Hemen oracıkta bir adamın adını bildirdi bizim hükümlü kız. İlçede böyle biri oturuyor mu diye. Ona öyle birinin bulunduğunu söylediler. Emniyet amiri gelir gelmez bizimkine nerede kalacağını sordu. O da şimdilik Sev adındaki bu tanıdığının yanında kalacağını bildirdi. Sonra bizimle vedalaşmaya bile gerek görmeden yanımızdan ayrıldı. Gavriloğ uyuyup uyumadığımı anlamak istercesine bir süre konuşmadan durdu. Ondan sonra bir daha görmediniz mi onu diye sordum. Görmesine gördüm. Keşke bir daha hiç karşılaşmasaydık. Onu ikinci görüşüm kısa süre sonradır. Görevimizi tamamlayıp dönmüştük ki, bizi yine böyle bir görev dolayısıyla oraya gönderdiler. Zagriyajski adında bir öğrenci götürüyorduk bu sefer. Öyle neşeli bir delikanlıydı bilseniz. Yol boyunca hep şarkı söyledi. İçki içmekte de üstüne yoktu doğrusu. Onu götüreceğimiz yer daha ilerideydi. Sözüne ettiğim ilçe merkezinden geçtiğimiz sırada kızı merak ettim. Keşke etmez olaydım. Jandarmaya, bizim getirdiğimiz genç bayan burada mı diye sordum, oradaymış. Ancak şaşılacak bir kız, onu ilçeye bıraktıktan sonra tanıdığı o sürgün gencin yanına yerleşmiş, bir daha da ortalıkta gözükmemiş. Kimi hasta yattığını söylüyormuş, kimi de adamın metresi olduğunu. İnsanların ağzı çuval değil ki büzesin. Onu getirirken söylediği bir sözü unutmamıştım. Yakınlarımın yanında ölmek istiyorum. Merakım bu de Durumu nasıldı acaba? Görmeden gitmek istemiyordum. O benden bir kötülük görmemişti. Bende ondan. Öyleyse gidip görmemek için bir neden yoktu. Sonra sura kaldığı yeri buldum. Ta kentin kıyısında oturuyordu. Küçücük bir ev. Alçacık kapısı var. Dıştan görünüşü böyleydi de içerisi tertemiz aydınlıktı. Baktım... Odalardan birini perdeyle ikiye bölmüşler. Köşede bir yatak, öbür bölmede rafların masanın üstü kitaplarla dolu. Yanda ise işlik olarak kullanılan minicik bir oda daha. Tahta sıranın üstüne serilmiş bir döşek. Oraya baktığımda kızı döşeğin üstüne oturmuş gördüm. Elinde bir şeyler dikiyordu. Bacaklarını altına toplamış, dizinin üstüne de şal örtmüştü. Riyazan Sev adındaki sürgün gençse Kızın şöyle yakınındaydı. Ona kitap okuyordu. Gözlüklü, ciddi görünüşlü biri. Kız bir yandan dikiş dikiyor, bir yandan da delikanlıyı dinliyordu. İçeri girmeden önce kapıyı çaldım. Kız beni görünce yatakta birden doğruldu, delikanlının eline sarılarak öylece donak kaldı. Koyu gözleri iri iri açılmıştı. Çok korktuğu belliydi. İlk anda yüzünün eskiye göre daha solgunlaştığı çarptı gözüme. Delikanlı onun bu irkilmesi karşısında elini sımsıkı kavradı yanına sokularak ''Ne oluyorsunuz kendinize gelin'' dedi. Benim içeri girdiğimi fark etmemişti. Kız yine o tedirginlik içinde adamın elini bıraktıktan sonra ''Anlaşılan bana rahat ölümü bile çok gördüler, yine geldiler işte'' diye inledi. Kızın bu sözleri üzerine delikanlı geriye döndü, karşısında beni görünce yay gibi ayağa fırladı ve Üzerime atılıp kavgaya girmesinden korktum, iri yarı, çam yarması gibi bir adamdı. İçeriye böyle ansızın girmemden, kızı alıp götüreceğimi sanmışlar. Ama benim karşılarında sapsarı dikildiğimi görünce, delikanlı durumu anladı, kızın elini tutarak, ''Durun canım, korkulacak bir şey yok.'' dedi, sonra bana döndü. ''Ne istiyorsunuz, söyler misiniz, buraya niçin geldiniz?'' ''Ne dersin onlara şimdi?'' Evlerine gelmekle kötü bir amacım olmadığını, kızın durumunu sormak için uğradığımı bildirdim. Hani yolda çok hastaydı da biraz iyileşti mi, ne oldu diye. Bu sözlerim üzerine sürgün gencin yüzü yumuşadı. Ama kız yine eskisi gibi öfkeli. Bıraksam benim bir kaşık suda boğuracak. Ne diye böylesine kin doluydu yüreği. Ivanova çok kızmıştı deseniz orası doğru. Çünkü çavuş patavatsızın kendini bilmezin biriydi ama ben... Yol boyunca ona arka çıkmış hep kollamıştım. Neyse ki sürgün delikanlı durumu kavramıştı kıza dönerek. Ben size söylememiş miydim? İşte dediğim çıktı diye yatıştırmaya başladı onu. Ben bu sözlerden kızın yolda olanları anlattığını, benim hakkımda konuştuklarını anlamakta gecikmedim. Sizi durup dururken ürküttüğüm için özür dilerim. Daha uygun bir zamanda gelmeliydim. Sizi sağ salim gördüm mü? artık içim rahat gidebilirim. Kusuruma bakmayın beni iyi anmasanız bile... ''Kötü de anmayın.'' dedim. Sürgün genç ellerime sarıldı. Neredeyse beni kucaklayacak. ''Eh, istediğinizi gördünüz. Şimdilik güle güle.'' dedi. ''Başka bir zaman fırsat bulursanız yine buyurun.'' O bunlara söyledi ya, Kızım böyle bir niyeti yok. Kötü kötü bakarak.'' ''Nereye gelecekmiş?'' ''Bir daha gelmesi için ben bir sebep göremiyorum. Boşuna çağırıyorsunuz.'' dedi. ''Yok canım. istediği zaman gelsin. Bir şey yok ki bunda. Buyurun siz bakmayın ona.'' ''Ne yalan söyleyeyim.'' Bundan sonra aralarında bir şeyler daha konuştular ya, pek anlamadım. Sizin gibi beyefendiler, hanımlar, bazen öyle şeylerden söz edersiniz ki, meraktan çatlarsınız, durup dinlemekten kendinizi alamazsınız. Ama o durumda orada daha fazla kalmam uygun olmayacaktı. Onun için izin isteyip ayrıldım. Zagriyezaski adındaki hükümlüyü sürdüğün yerine bırakıp yine ilçeye dönmüştük. İşte o sırada, kıdemli muhafızı emniyet amirinin çağırdığını söylediler. Meğer telgrafla yola çıkmayıp beklememiz, bizimle ilgili bir emrin gelmekte olduğu bildirilmiş. İster istemez kaldık orada. Bu durumda ne yaparsınız? İçimden dedim ki, hiç olmazsa şu gençlerin kaldıkları evin sahibiyle konuş, kızla ilgili bilgiyi ondan al. Gittim. Ev sahibinin söyledikleri hiç de iç açıcı değil. Ölmek üzere. Onların yüzünden sorumluluk altına gireceğim, çünkü ölüm döşeğinde bile papaz çağırmak istemiyorlar, dedi. Biz böyle ayakta durmuş konuşurken öbür odadan Riyazan Sev çıktı. Beni görünce selam verdi, yanıma geldi. ''Yine uğradınız demek ki, gelin içeri buyurun.'' Ben önde, delikanlı arkada sessizce içeri girdik. Kız yüzüme şöyle bir baktıktan sonra, ''Ne garip insan, onu siz mi çağırdınız?'' dedi arkadaşına. ''Hayır ben çağırmadım, kendi gelmiş.'' diye karşılık verdi beriki. ki, ''Bunun üzerine ben daha fazla dayanamadım.'' Bayan, ''Sizin benimle ne alıp veremediğiniz var, size bir kötülük mü yaptım, düşmanlık mı gösterdim?'' dedim. ''Öyle. Hepiniz baş düşmanımsınız benim.'' Sesi de zayıf mı zayıf, yüzü derseniz yanakları al al olmuş, güzelliğine bakmaya doyamazsınız. Onu böyle görünce, ''Tüh, bu kız fazla yaşamaz. Beni bağışlamadan ölmese bari.'' diye geçirdim içimden. ''Eğer bilmeden bir kötülük ettiysem beni bağışlayın özür dilerim.'' dedim. Hristiyan olarak başka türlü nasıl davranabilirim? Sizi bağışlamak mı? Böyle bir şey benden nasıl istersiniz? Aklınıza şaşayım. Şunu iyice bilmenizi isterim. Yakında öbür dünyayı boylayacağım ama bağışlamadan gideceğim sizin gibi soytarıları. Yine aynı öfke, hiç eksilmemiş. Gavrilov bunları söyledikten sonra bir süre daha sustu. Düşüncelere daldığı belliydi. Sonra... Alçaktan çıkan sesi yeniden duyuldu. Aralarında o anlaşılması güç konuşmalara başladılar yine. Okumuş adamsınız, onların ne dediklerini anlarsınız. Hatırımda kalan birkaç sözü aktaracağım size. Unutamadım çünkü tam olarak anlamadığım halde zihnime çakılıp kaldılar. Genç dedi ki kıza, ''Gördüğünüz gibi evimize gelen bu kişi jandarma değil artık. Böyle bir görev verildiği için sürgün yerine sizi o getirdi. Daha başkalarını da getirecek.'' Emir Kulo. Ama şu anda onu oturduğunuz eve getiren görev duygusu komutanlarının verdiği emir mi? Hayır. Bakın arkadaş, şey adınızı başlar mısınız? Stepan Gavrilo. Baba adınız? Petrovic. Stepan Petrovic. Size soracağım şu. Buraya geliş sebebiniz nedir? İnsanlık duygusuyla geldiniz öyle değil mi? Elbette insanlık duygusuyla geldim buraya dedim. Beni doğru anladınız. Eğer yönergelere emre bakacak olursanız benim buraya hiç gelmemem gerekir. Komutanlarım duysalar beni topa tutarlar. Görüyor musunuz? Genç, böyle diyerek kızın elinden tuttu fakat bir iki elini geri çekti. Hayır, ben sizin gibi düşünmüyorum. Sizinki bir hayal. Boşuna kendinizi zorluyorsunuz. Biz ikimiz, beni ve kendisini kastediyor, sade insanlarız. O bakımdan birbirimizi çok iyi anlarız. Sizler gibi saçma sapan düşlerle zaman yitirmeyiz. Onun işi gözünü dört açmak, bizimki de fırsatı kaçırmamak. Bakmıyor musunuz, adam bizi nasıl dikkatle dinliyor. Eğer bir de konuştuklarımızın tümünü anlasa hemen koşar, ikimizi de ihbar ederdi. Delikanlı benden yana döndü, gözlüklerinin arkasından dik dik bakıyordu. Burgu gibi delici fakat iyi niyetli bakışları vardı. Hakkınızda neler söylendiğini işittiniz dedi. Buna bir diyeceğiniz var mı? Bununla birlikte açıklama yapmanız gereksiz. Çok üzüldüğünüzü görüyorum. Kızın dedikleri doğruydu. Bir jandarma devlet aleyhinde bir durumla karşılaşırsa, babası olsa ihbar etmekle hükümlüydü. Ancak benim geliş amacım bu olmadığı için kızın sözlerine kırılmıştım. O kırgınlıkla geriye döndüm, kapıya yöneldim. Ancak reyazan sevdurdurdu beni. Bir dakika, Stepan Petrovic hemen gitmeyin. Sonra kıza döndü. ''Bu yaptığınızı size yakıştıramadım. Onunla niçin barışmadığınızı, onu niçin bağışlamak istemediğinizi anlıyorum. Ama bu kadar da fazla doğrusu. Düşman arasından da insan evladı çıkar, öyle değil mi?'' ''İşte bunu size anlatamıyorum. Düpedüz dar görüşlülük sizinkisi. Kendi duygularınızdan başkasını aldırmıyorsunuz. Ziyanı yok, ben duygusal olayım ama sizinki de boş vermiştik. Üstünüze ölü toprağımı serptiler.'' Siz bununuzu gene kitaplara daldırın, başkasının işine de karışmayın. Kızın ağzından bu sözler çıkar çıkmaz delikanlı ayağa fırladı. Şaşılacak şey, kızın söyledikleri neden böylesine ürkütmüştü onu, kız bile korktu bir an. Her şeye boş vermişim, öyle mi? Sözlerinizin gerçeği yansıtmadığını biliyorsunuz. Belki de öyle, sizin sözleriniz gerçeği yansıtıyor mu sanki? Evet, gerçeğin ta kendisini yansıtıyor. Karşımda bir Morozova hanımefendi görüyorum. Soylu alışkanlıkları olan Morozova. Bu sözler üzerine kız düşüncelere daldı. Bir süre sonra da delikanlıya elini uzattı. Berikinin de onun elini tutması üzerine kız delikanlının yüzüne baktı, baktı. Sonra şöyle dedi. Belki de söylediklerinizde haklısınız. Bütün bunlar konuşulurken ben kenarda duruyor onlara aval aval bakıyordum. Bir yandan da İşin sonu nereye varacak diye merakla bekliyordum. Bir ara kız bana döndü, yüzünde öfke izi kalmamış olarak elini uzattı. Size diyeceklerim şu, sizinle biz ölünceye dek düşmanız. Ancak Tanrı yardımcınız olsun, elimi uzatıyorum size. Bir gün gerçek bir insan olmanızı dilerim. Yönergelere, emirlere göre davranmayan bir insan. Sonra arkadaşına döndü, çok yoruldum dedi. Dışarı çıktım, Riyazen Sevda arkamdan geldi, avluda karşı karşıya durduk, baktım gözleri nemli. Durumu gördünüz Stepan Petroviç dedi. Burada daha kalacak mısınız? Tam bilmiyorum, belki birkaç gün postayı bekleyeceğiz. Eğer yine gelmek isterseniz hiç çekinmeyin. Bu meslekte bulunan bir kişi olarak kötü bir insan sayılmazsınız. Gelmekle pek iyi etmedim galiba, korkuttum sizi, özür dilerim. Aldırmayın canım. Geldiğiniz zaman önce ev sahiplerine uğrayın, benim haberim olsun. Size bir şey sormak istiyorum. Demin Morozova hanımefendi dediniz, kendileri soylu bir aileden mi gelmedir? Soylu ya da değil bunun bir önemi yok. Onun gibileri kırarsınız ama bükemezsiniz. Siz kırmayı başardınız. Bükülmesine gelince, kendi gözlerimle çok gördüm. Öyleleri bükülmezler. Ondan sonra ayrıldım oradan. Aynı gün ruhunu teslim etmiş. Gömüldüğünü görmedim. O sırada karakol komutanının yanında bulunduğum için hiçbir şeyden haberim olmadı. Ancak ertesi gün öğrendim durumu. Sokakta sürgün gence rastlayınca hemen yanına gittim. Adamda betbeniz kalmamıştı. Daha önce anlattığım gibi iri yapılı, ciddi yüzlü bir delikanlıydı. Bana karşı hep anlayışlı davranan genç bu sefer domuz görmüş gibi baktı yüzüme. Önce elimi sıktıysa da hemen bırakarak yüzünü öte yana çevirdi. Bundan böyle görünme gözüme. Yollarımız ayrı bizim dedi. Bunları söyledikten sonra başını eğdi, yanımdan uzaklaştı. Ben de kaldığımız yere döndüm. Üzüntüm öylesine büyüktü ki iki gün ağzıma tek lokma koymadım. O zamandan beri de bir keder çöktü üzerime. Sanki bir hastalığa yakalanmışım gibi. Ertesi gün karakol komutanı kıdemli muhafızla birlikte beni yanına çağırdı. Artık geriye dönebilirsiniz, beklediğimiz yazı geldi ama çok geç dedi. Anlaşılan kızı daha ileride bir yere götürmemiz için gönderilmişti emir. Ancak ulu tanrı acımış, onu elimizden kurtarmıştı. Anlatacaklarım bununla bitmedi. Dönüş yolculuğunda... Menzil hanlarından birinde konaklamıştık. Odadan içeri giriyoruz. Baktım masada bir semaver, masanın üstü çeşit çeşit yiyeceklerle dolu. Yaşlı bir bayan var, temiz mi temiz, ufak tefek, neşeli konuşken. Masayı donattığı bu yiyeceklerle hanı işleten kadını ağırlıyor, bir yandan da ona işlerinden söz ediyor. Ya anacığım, neyim var, neyim yok, hepsini sattım. Bayıma miras düşen evimi bile çıkardım elden. İşte şimdi iki gözüm kızımın yanına gidiyorum. Ah beni görünce nasıl sevinecek. Biliyorum önce kızar azarlar ama sonra onunla birlikte yaşamaya geldiğim için deli gibi sevinir. Bana kızacağını biliyorum. Çünkü gelmeyeyim diye yazmıştı. Ne olursa olsun gelmemeliymişim. Deli kız. Bir süre sonra bir şey demez artık. İçimden bir şey dürttü beni. Oradan çıkıp mutfağa gittim. Hizmetçi kıza sordum. Kim bu bayan? O da dedi ki, Hani geçen sefer sürgüne genç bir hanım götürmüştünüz ya, onun annesi. Bunu işitince kafamın içi allak bullak oldu, gözlerimin önü karardı. Bendeki değişikliği gören hizmetçi şaşırarak sordu, ne o yiğidim bir şey mi oldu? Sus dedim, ne bağırıyorsun? O genç kız öldü. Hizmetçi dediysem anasının gözüydü. Bana gelen yolcularla aşna, fişne eder, yemedi, kalk bırakmazdı. Benden bu sözleri işitince ellerini çırptı, iki gözü iki çeşme ağlayarak dışarı fırladı. Ben de şapkamı kaptım, avluya çıktım. Çıkarken yaşlı annenin içeride tatlı tatlı konuşması çalındı kulağıma. Ona öyle acıdım, öyle acıdım ki anlatamam. Oralarda hiç durmadım, yürüyerek çektim gittim. Ancak neden sonra Ivanov arkamdan yetişti, arabaya öyle bindim. İşte anlatacaklarım burada bitiyor. Karakol komutanının beni sürgünleri ziyarete gidiyor diye üst makamlara şikayet ettiğini, Kostroma jandarma komutanı albayın da hükümlü kızı arka çıktığımı jurnallediğini sonradan öğrendim. Bu iki rapor birbirini destekleyince bölük komutanım çavuşluğumu onaylamak istemedi. ''Senin gibi erbaş olmaz. Kar mısın nesin sen? Öğlelerine acınır mı?'' ''Vallahi hapseti karım.'' diye terslendi. Ancak benim bunlara fazla aldırdığım yoktu. Her şey vız geliyordu. O öfkeli içi kin dolu genç kızı şimdi bile unutamıyorum. Yüzü gözlerimin önünden gitmek bilmiyor. Nasıl bir şey bu? Kim açıklayabilir bana? ''Bey, beyim, uyuyor musunuz yoksa?'' ''Uyumak mı?'' Nasıl uyuyabilirim? Ormanlar arasında yitmiş küçük bir kulübenin karanlığında, Bora'nın uğultusunu dinleyerek yatarken, bu genç kızın acılı yüzünü gözümün önüne getirmeye çalışıyor, onu düşünürken yüreğim sızlıyordu. 1880